Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınlar. Evet dinleyici destek özel yayını 13. radyo günleri cümbüş cemaat ile beraberiz canlı yayında merhaba arkadaşlar merhaba ee, merhaba bir kere daha sesimizi Kalabadık. çoğaltmak için buradasınız çok teşekkür ederiz Geleneksel cümbüş cemaat radyo performanslarına doğru da gidiyor bir yandan <gülüyor> memnunuz halimizden her şey nasıl nasıl gidiyor diye klişe bir soruyla başlayayım Cem Vallahi sesin kadar güzel yani. Ey yorum Eyvallah Desteklerden Evet Her şey olabildiğince iyi. Yani işte şartlar hepimiz için malum olduğu için evet. iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün 21 Mart Nevroz, bunun birazcık sevinci var içimizde. Bu sevinci büyütmeye, aynı zamanda bu sevinci de paylaşmaya çalışıyoruz burada olarak. Hem e, açık radyo desteğimizi ortaya koyup, hem de bu küçük sevinci nasıl büyütebiliriz diye aslında kafaya koyduk bir aradayız. Yasaklanmaya çalışıldı nevroz ama nevroz geliyor ve o içindeyiz şu anda. Bu günde buluşmak ayrıca güzel tabii. Evet. Evet, hemen şenliklenelim o zaman. Dinleyiciler de bu arada sabahtan bu yana büyük bir katılım gösteriyorlar yayına. Çünkü bu evet. cemaat yayını da yalnız bırakmasınlar diyelim. Cem senin güzel sesinden <gülüyor> telefon önce, numarası. Ha, tabii tabii önce amacımız gereği. 0 212 343 41 41 Evet. Ya da AçıkRadio.com.tr'de destek olun butonuna. Buton değil aslında o değil mi? Bölümüne e, yönlenerek. Artık bölüm oldu. Evet, teknoloji. bölümüne yönlenerek açık Radyoya destek olabilirsiniz. Gümüş Cemaat sevenler, sevmeyenler, yeni tanıyanlar. <gülüyor> Hatta biz küçük bir şey hazırladık. Onu yapalım isterseniz şimdi. Şunlar. Nasıl? Hadi bakalım. Arabaya bin, destekle. Arabadanın destekle, radyoyu aç destekle, açık radyoyu destekle. Şimdi telefon numarasını <gülüyor> <gülüyor> telefon numarası tekrar verelim. 0212 343 41 41 arayarak ya da açıkradyo.com.tr'dan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yok galiba. Var. var bay. İşime her... çalıştım da geldim. <gülüyor> her türlü ulaşabilir bize dinleyici. Öyle deme onurcu tam i̇şte yolural. Evet. <gülüyor> evet bu güzel. İsteyenler gelip de destek verebiliyorlar bile de, değil mi? Öyle, öyle bir seçenek de var. Bir öyle bir eee yan da var dinleyici destek günleri zaten mümkün olduğu kadar şenlikli geçmesi için her şeye rağmen e, biz zaten buradayız sabah akşam. Evet. Bekleriz. Çümüşçe maçlar da yakındaysa grubu gelip izleyebilirler hatta. Ha canlı canlı. Vay! Herkes bir büyülendi vay! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi Kapının önünde konser devam edecek. Yani. Öyle <gülüyor> düşünün. Bir, bir yarım saat kadar buradayız. Hatta yarım saati geçecek. Sonrasında artık kapıda bakarız. Evet valla Ne Karaköy iki gündür İstanbul gibi değil zaten. bir Radyoda böyle bir, bir ses çıkıyor bu taraflardan. Şimdi siz de biraz daha yükseltelim o zaman. Bir parçayla başlayalım, o, başlayalım. isterseniz. Hadi bir tane enstrümantel çalalım. mi? Şey, şey Oh, dat was hem. Dat sağlık. <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet Açık Radyo, dinleyici destek özel projesi. 13. radyo günlerindeyiz ve Cümmüş Cemaat stüdyo konuğumuz şimdi. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız hatta kalabalıkça o stüdyodayız. <gülüyor> evet telefon hattımız 0200-343-4141'dir 41 radyo günleri. Nevroz gününde, bu renkli günde. Şimdi şey... Ee... Açık radyoyu nasıl bilirsiniz diye sormak adetten radyo günleri içinde. Ee, biliyorum yani ra radyo kulağınızın e, değdiğini bir biçimde takipte olduğunuzu bir iki kelam etmek ister misiniz? Tabii, tabii. Ben aslında hiç fena sayılamayacak bir açık radyo dinleyicisiyim. Stationerleri ezbere biliyorsun. <gülüyor> <Desin>. <gülüyor> Kendi adıma. Yani evde televizyondan daha çok radyo açık. Evde zaman geçirirken açık radyoyla bayağı. İyi vakit geçiriyorum. Takip ettiğim, sıkı takip ettiğim programlar var hatta. İsim vermek ister misin? <gülüyor> açık dergi. <gülüyor> Akşamları barda hatta açık dergi açıyoruz de misafirlerimize de dinletiyoruz. O iki şeylerden haberdar olsun. <gülüyor> Böyle düşünelim biz de. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya <Yo, yo>, gerçekten. <gülüyor> yani. sonra... Sabahında ben yakalıyorum. <gülüyor> açık kalsın. <gülüyor> açık mimarlı dinliyorum sonra başka Ya programların adının hepsini bilemeyebilirim ama... Müziğin başkadır <gülüyor> mısın? Evet, Sumru'ya evet, selam edelim. Doğru. Evet. Şey, Manmer Ketencoğlu'nu dinliyorum. Tuna'nın öbür... Beriyan'ı. Beriyan'ı. Evet. Evet, evet. Yani bir biçimde zaten cümüş cemaatin kat ediyor müzik... Kat ediyor olduğu bütün o müzik halleri de radyodan bir biçimde geçiyor. Farklı programlarda. Hani isimlerden de bağımsız olarak... İşte ana hakkımın azıcık yanında e, durmaya çalışıyor. O yüzden galiba sesimizde yakın diye e, hmm. düşünmekteyiz öte yandan. Evet. E, cümüş cemaat pek çok sahnede e, bizim müzisyenlere özel sorumuzu sorabiliriz belki. Evet evet. Seçir bugünlerdeki hani cevaplanması çok kolay e, bir soru. Cevabı çok net ama üzerine konuşmak da önemli. E, hani işte etraf çok kötü, depresyonerli ve Kültür sanat etkinlikleri özellikle ikimiz takibinde olduğumuzdan iptaller iptaller üzerine gidiyor. Müzik sussun mu diye soruyoruz müzisyenlere ters köşe oluyor bu soru. <gülüyor> e, bu fikir, bu konudaki fikriniz e, özellikle Beyoğlu ve civarında e, sahne alan bir ekip olduğunuzda düşün, olduğunuzda <gülüyor> düşünürsek olayla sınırlı değil tabii ki sahneniz ama e, Cümüş Cemal ne düşünüyor ülkenin şu anki hali kültür hali üzerine? Ee, müzik susmasın. Önce onun bir hayır diyelim de, müzik evet. niye sussun ki? Yani... yani şey gibi geliyor bize de, müzik sussun demek, e, kelimenin arkasındaki bir müzik vardır. Birbirimizi oradan anlarız. Öteki türlü robot gibi olur ya, kelimenin arkasında bir müzik vardır, biz de anlarız falan diye. Yani o, o müziğin susması, o müziğin susması aslında. Hislerimizin susması demek, müziğin susması demek. Evet. Bu mümkün olmadığına göre, diğeri abesleştikler olur. Müziğin susması mümkün değil müzik değil. değil. Ki yani. yani mümkün değil ki <gülüyor> Bir kere düğünler olmaz. <gülüyor> Müziksiz düğün olmaz yani. Var Hiç gördüğünüz mü? Yavaş bağladık. Konuyu düğüne bağlayacağımız belliydi ama. Değil kendi <gülüyor> bağladık, <gülüyor> kendi ağzını bağladık. Bu da ufak parantez. Bilmeyenlere düğünlerin vazgeçilmez ekiplerinden cümbüş cemaati yazın kolay kolay bir yerde bulamazsınız. Sağır Neden? Bulamazsınız. Çünkü <gülüyor> <biz> neredeyiz? <gülüyor> Hatta bir projeniz var galiba değil mi? Şey. Nasıl bir proje? Ee, yeni evlenenler için şey, evlenecekler için daha doğrusu. <gülüyor> e ne yapıyormuşuz? <gülüyor> <gülüyor> benim için benim olmadı. Kitap dedin. Basılı on... bir şey. Ha basılı bir evet doğru şey. Rahatlatır diye düşünüyordun en azından. Evet herhalde. doğru şey. Tamam o... tabii ta ta <gülüyor> yani şimdi son 3 yıldır yaz aylarını, bahar ve yaz aylarını bir fiil düğünlerde geçiriyoruz aslında. Bu bizim de çok keyif aldığımız bir şey ve nasıl denir? Ee, şey hep böyle şikayet edilen bir şeydir düğün müzisyenliği, müzisyenlerin çok hoşlanmadığı, çünkü çok taleple uğraşmak zorunda evet. kaldığınız bir e, şey, konumdur. Ama bunu aslında biz yine cümbüş cemaat gibi yapıyoruz ee, ve bizi izleyen dostlar, arkadaşlar için yapıyoruz. O yüzden hani biz çok eğlenerek yapıyoruz ve bu geçen yıllarda da tabi e, tecrübeler edindik. Çakayolu kastettiğim şey buydu aslında yani e, evlenecek çiftlere evlenmeyi düşünenlere neleri nasıl e, düşünmelere gerektiğini ne tür diyorsun. gidebileceğini evet evet zaten şey oluyor e, işte bu işler artık ay, aylar öncesinden planlandığı için genelde Cümbüş cemaleti düğününde görmek isteyen çiftler önce beni arıyorlar, bana ulaşıyorlar. Önce bir toplantı yapıyoruz. Böyle işte ben onlara temel bazı soruları soruyorum. Emin, mi? Emin <gülüyor> misin? Emin <gülüyor> misin? Cümbüş cemaletiyle hazır mısın? Evet şey dedim de. <gülüyor> <gülüyor> mesela ne soruyorsun? Şey gibi mesela. Nerelisiniz? Bu kritik bir sorudur düğünde. düğününde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müştakme, eşiniz nereli? İşte oradan akrabalar gelecek mi? Falan. <gülüyor> <gülüyor> <Da çok gülüyor> yani bunlar şey pratik şeyler. Buradan bazı çıkarımlar yapıyorum. Çünkü şey olabiliyor mesela işte damat bey işte ne bileyim hemşinli gelin hanım e, Bingöllü ama Balkan konseptli düğün istiyorlar. <gülüyor> O zaman işte şey, sonra da bize soruyorlar, siz ne tarz müzik yapıyorsunuz? Füzyon diyorum yani. <gülüyor> Bu çekir çekirdek çarpışması falan, ona giriyor mevzu. Bunları önlemek için çok büyük enerji çıkar çünkü hani o, siz de bilirsiniz nükleer <gülüyor> meseleler bunlar. Şey, onları engellemek için ondan soruyorum. Hani ona göre biz de hazırlanalım. Yani ee, cümüş çeman yani. adapte oluyor öyle mi talebe göre? bir miktar. <gülüyor> tabii <soruyorum>. şöyle şöyle <gülüyor> olabildiği şey gibi. Olarak, e tabii gece <gülüyor> bu 3 saat çalındığını düşünürsek bir gece boyunca canlı performansın bunun yaklaşık 2 saati bizim için yani bizim gibi Dümbeş cemaati gibi bir saatini de İstenenlere mümkün olduğu gibi cevap vermeye çalışarak tabii. Nasıl seçiyoruz. oldu peki bu düğün meselesine kaymanız da son 3 senedir mesela böyle bir şey var diyorsun ama Sahneler daha yok eski, falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesela yine aslında ilk sorumuza bağlandık biraz daha. Sağlara. Sağlara. Ne oluyor? Doğru diyor. <gülüyor> ya da. Ama biz, evet hep, hep izleyen şey tabii bu da şey. E, Bizim konserimizde tanışıp evlendiğini iddia eden çiftler var. Mesela biz romantik müzik yapmıyoruz genelde hani. Herhalde zıplarlarken birbirlerine çarptılar ve bir aşk doldu falan gibi hayal ediyorum ben. Böyle mesajlar aldık çünkü çok eğlenceli tabii bunu duymak hani cümbüş cemaatin bir, bir e, unsuru olarak bunu duymak ya evet, özellikle eğlenceli çok çünkü ne bileyim hani Özdemir Erdoğan gibi çalıyor olsaydık mesela işte bana ellerini <gülüyor> ver çalıyor olsaydık onlar da el ele tutupuş olsaydı Daha akla yatkın geliyor ama işte bir sahnede cümbeş, cemaat, dertleri unut göbek at derken iki kişinin birbirine aşık olabiliyor olması güzel. Evet. Ondan sonra şey oldu. Ee, biz çok talep almaya başladık. Bizim düğünümüzde çalar mısınız diye. Sonra denemeye başladık. Baktık ki bunu biraz daha şeye ciddi ele almamız lazım. Hani öyle evet tamam deyip gidince olmuyormuş. İşte bu bir şey yani bayağı ne denir dört başı mamur bir organizasyon meselesi. Ya bir şey soracağım ufak bir Tabii. E, biraz uzağa atacak belki topu ama geçen cumartesi günü galiba Mel Meluses di e, diye bir ekiple yanlı yayındaydık hemşince çalıp söylüyorlar onlardı. stüdyoya girmeden konuşuyorduk işte yazım koyuncuların müziği nasıl e, hani nasıl diyeyim bildiğimiz manada konsere çıkmak dışında çok uzun süre düğünlerde köylerde çalıyor olduğundan bahsetti aslında hani düğün şimdiki manası belki başka ama hani Kazımların da düğünlerde, Zuhaşi Berepe'nin de zamanda düğünlerde çaldığını düşünürsek hani ciddi bir manası var aslında. Aynen. düğünden. Düğünden. Senin demin söylediğin aslında hani aynen. konuşmanın arkasındaki ses mi demiştin? Ya, Söylenenin arkası. Aynen. Söylenenin arkasındaki müzik. Ahenk. Olmazsa hiçbir şey yok. Ya o da düğünde var. İşte bu alemin içerisinde dolup büyüyorsun. Bir ara evleniyorsun işte falan. <gülüyor> ya da <gülüyor> evlenmiyorsun. Ya da evlenmiyorsun. Ama bir düğüne... Gidip <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir düğüne gidiyorsun muhakkak. Bir düğüne oynuyorsun. Çok... Yani bunlara ek olarak söyleyeyim yine altını çizmek için. Erkan abiyle konuştum da bir ara çok şikayetçiydi müzikten. İşte tam gençlik kafası 20'li yaşların başında. Bu ülkede müzik yapılmıyor değil mi abi falan filan diye sorarken. O da <gülüyor> o da sağ olsun çok edeplidir. Ya dedi biz de köy düğünlerinde başladık bu işe. Evet. Deyince tekrar şöyle bir düşünmeye başlamışsın. Erkan olur. Şey. Erkan abi. Bence düğünü şöyle düşünebiliriz. İnsanları bir araya getiren bir vesile. Yani cümbüş cemaat için aslında en kritik olan o. Yani şeyde şimdi... Ne bileyim yapılan konserler de çok parlak değil mesela ya da izleyici müzisyenler izleyici bulmakta güçlük çekiyorlar. Üç, konseri ücretsiz yapsanız bile az talep görebiliyorsunuz vesaire. Ama düğünde her şey hazır. Çok iyi. Yani her şeyle hazır bir izleyicinin karşısına çıkıyorsunuz ve Yani şey, müzisyenler arasında buna düğün çalmak denir. Hı -hı. Bu biz işi abartıp düğünde rol çalmaya kadar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işi vardırabiliyoruz bazen. şey Ama çok eğleniyoruz yani. Evet. o şey. Ve e, geçen şeye gittik işte, gün dönümünde. Madem yine bir Ekinoks'tayız, 21 Aralık'ta bizi e, Koşuburnu, Koşuburnu Köyü'ne davet ettiler. Gün dönümü festivali kutluyorlardı. İşte oradaki altın Koşum. madenine karşı bir e, Hı -hı. direnişte bir... Mesafe kat etmişlerdi ve bunu gün döneminde kutlamak istemişlerdi. E şimdi ilk düğüne gittiğimizde de çok stresliydik. İlk defa bir köyde çalacağımız için de ben bayağı heyecanlıydım. Bir de full kadro gitmiyorduk. Neyse e, onun da stresi var böyle şey. Hani biraz daha sahneye çıkar çıkmaz dedim ki çok heyecanlıyım. Normalde böyle şeyler söylememek gerekiyor galiba ya da işte şey. Ama bu içtenliğin kabul edilebildiğini anladığınızda zaten bir anda bir şey Neşe Tartış'ın dediği türden bir şey oluyor. Hani kalpten kalbe giden bir yol var. Şey meselesine bağlanıyor mesela. Sonra o gece boyunca biz de müthiş eğlendik ve çoğunluğu köy halkından oluşan Koşuburnu köy halkından oluşan insanlar da acayip bir coşkuyla bize katıldılar ve şarkılara çok kısa sürede eşlik edildiğini fark ettik ki biz Çok nasıl denir? Şarkıları, hem şarkı sözleri bakımından hem de bilinirlik bakımından çok kolay şey yapılan bir grup olmadığımız için yakalanan bir grup olmadığımız için bir süre sonra eşlik ediliyor olması bizi çok endi e eğlendirdi, endişelendirdi diyecekti. <gülüyor> <gülüyor> <Bir kontrol ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Neredeyse? <gülüyor> <ya? gülüyor> İmlim olduk. Şey, Açıldığınca eğlenildi. Ne yazık ki buradaki arkadaşların hepsi de bizimle değildi ya. Ozan ve Hakan. E Üçümüz vardık. Bir de bir, bir arkadaşımız daha eşlik ediyordu bize Mert. E, dönerken yolda baya hepimiz mest olmuş durumdaydık ve uzun yıllardır müzikle uğraşıyoruz. Bir sürü sahneye çıktık. Hepimizin ortaklaştığı nokta şuydu. Ne güzeldi. Yani keşke bütün sahnelerimiz böyle olsa dedik. Avrupa, Avrupa'daki çok iyi sahnelerden ölçek, boy, boy ölçek gibiydi yani şey... Çok, iyicisi, çok iyi bir etkilişim var. Ve ya. tahmin edersiniz ki <gülüyor> alnımızın üstünde bir spotla falan böyle hani Tabii. bir şeyin üstünde bir platformun üstünde çalmıştık. Evet radyoda ha, eylein, evet. eğlenemiyoruz diye başlamıştı şey, zaten. E, mevzudan <gülüyor> çok uzaklaştık. Biz bugün <gülüyor> bugün düğün konuşmak için değil Açık Radyo'yu <gülüyor> desteklemek için buradayız. Doğru. Sen. Ben hatırladım. numarayı hatırlatayım. Lütfen. 0212 343 41 41'i arayarak ya da açıkradyo.com.tr'yi tıklayarak. Eğlenceye katılabilirsiniz. Evet bir şarkı yapalım o zaman ne çalalım dır altı minare el etmez ki are minare el etmez ki anam kurban ben kurban nesret pon yare anam kurban ben kurban Oh. Check it out, Sunakc'lar da, çiçeksin bahçalar da, altın sunakc'lar da, çiçeksin bahçalar da. Benin urbanda bohçalar da. Benin yerde urbanda bohçalar da. Hey, bu acı tel, bu gelen doğum Ağzınıza sağlık bu sefer. <gülüyor> Teşekkürler, sağ olun. Evet, Açık Radyo dinleyici destek projesindeyiz şimdi. 13. radyo günlerindeyiz. Cümbüş Cemaati, stüdyomuzda ağırlıyoruz. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Hoş geldiler. Peki, bu kadar konserden bahsettik. İpitallerden bahsettik ama var mı yakın zamanda planladığınız bir şey, bir sahne? Mesela belki sizi izlemek isteyen birileri olur Evet, Nisan'ın başında, Nisan'ın ilk haftasında... Ee, şu anda tarihi kesin söyleyemiyorum ama e, şeyde Büyük Londra Otel'de bir konser lobide bir konser yapmayı planlıyoruz eğer her şey uygun olursa tarihi çok kısa bir zaman sonra ilan edeceğiz hatta bugün yarın gibi ee, şey hani biz şöyle bir arzudayız tabi hani şey gün geçtikçe müzik yapılabilecek mekanlar azalıyor ama bir taraftan hem İstanbul'da hem özellikle Beyoğlu'nda hala böyle nasıl denir eee Şey geçen yıl Gevende sen Antuanda bir konser vermişti mesela ne kadar güzel olmuştu hani evet. normalde konser dinlemeye alışkın olmadığımız yerlerde de müzik yapmak konser yapmak gibi bir e, hedefimiz var bunun yapılabileceğine inanıyoruz her yerde müzik yapılabilir çünkü yani hem sokakta hem de herhangi bir yerde. Zaten bu aslında yükselende bir trend bu arada. Evet bu sıkışmışlık hem, evet, şey, belki de getirdi bunu da. Evet, evet. ya yani Evlerde ne bileyim işte şeylerde e, böyle otel lobilerinde daha önce konser <gülüyor> dinleme... Olmadık yerlerde değil mi? Bir Hatta yanında. mesela biz Burhan'ın dükkanında bile stüdyoda bile konser verebiliriz yani olabilir. <gülüyor> ee, yanı sıra işte demin de bahsettik yazın bizi pek de hafif olmayan bir düğün <gülüyor> şeyi maratonu bekliyor. Yazın sonuna doğru Ağustos'un sonu gibi kısmet olursa bir Almanya hedefliyoruz. Evet. evet. Peşi sıra Eylül başında da şimdiden davet aldığımız için söyleyebilirim. 9 Eylül'de e, başlayacak olan Balkanik Festivali Bükreş'e gideceğiz. Bizi çok heyecanlandırıyor. Oradaki geçen yılki sahnemiz de bayağı e, nasıl denir bizi heyecanlandırıp şey etmişti. Ne denir? Ee, yükseltmişti. Gaza, Gaza getirmişti. Hatta oradan aldığımız gazla bu yıl da epey yoğun çalışarak geçirdik Cümbiş Cemiyeti'nde yeni şeyler yapmak için. Evet. Hatta küçük küçük kayıtlar yapmaya işte 10 yıldır yapamadığımız <gülüyor> albümü. Ben hiç sormadım bile öyle söyleyeyim. <gülüyor> ya evet. Bir <gülüyor> gün gördüm açık radyonun 20. yaşı. Bu sefer durup gittim. Evet. Cümbiş aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin çimenlerinde kurulalı 10 yıl oldu mükemmel. Tabii bu 10 yıl içinde o zaman adı Cümbüştü sadece. Cemaat eklendi sonra işte falan. <gülüyor> Ekip değişti ne bileyim. Yıllar geçti. Biz hep bir albüm yapsak ya dedik. Bize ben de hep dediler. Mesela ben düğünden de. sonra sizin albümünüz yok mu alalım dediler. Biz de dedik daha yok çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o onun hazırlığı biraz daha artık şey ciddileşti. Demin düğünden bahsederken dedin yani ya, insanlar eşlik etti ve şaşırdık diye sizin bestelerde öyle bir gariplik de var hakikaten gelenekselde çok güzel oturtulmuş şeyler bunlar hepsi bestel besteler ee, yani. Şey evet nasıl konudan CD'de durması da. <gülüyor> Güzel yani. Bunları... <gülüyor> evet doğru. bir şey de, yani bir arşiv, ya. arşiv, arşiv. Güzel olmasın. <gülüyor> Yok yani <gülüyor> durması derken basılması falan. Bir arşiv iyi olur yani. <gülüyor> ha, bu ya demin... Belli mi olur başka bir ton festival var illa, illa ulaşacak oldunuz o CD'den sonra. Evet evet tabii ki. Tabii daha çok yani. düğün var kesin herkes evlenir. Daha çok <gülüyor> düğün daha çok düğün kısmından emin değilim. Daha çok düğün <gülüyor> kısmından <gülüyor> emin değiliz hatta. Ya <gülüyor> da olmadı <gülüyor> toplu düğün albümleri falan yapacaksınız gibi duruyor aksa. Eskiden öyle kasetler vardı hatırlarsınız. 1, 2, 3 <gülüyor> Stile şeyli. Albüme dönersek var en mı en bir fikirli. tarih ne bileyim kayıtlara başladı. Tarih vermek çok zor ama başladık Çünkü süper tarih bu sorulmaz. zaten. güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müşteri <gülüyor> tarihi sorulmaz. <gülüyor> e, yani evet. dört tane şarkı kaydettik aslında. Hı -hı. Bir, bir bu kadar daha kaydedip çıkartabiliriz. Benim gönlümden şey geçiyor Haziran ortası gibi. Böyle bir mastering. Master Mesela 21 oynaymış. Haziran diyelim mi? Çok güzel. O da bir gün dönümü ya. Ha, ha, Böyle bak bizim hayatımızın gün dönümü olsun. Evet. Şahitsiniz. Şahitsiniz. Şahit. <gülüyor> Şahit Şahitsiniz. <gülüyor> şahitsiniz. Evet. Canlı yayında söylediniz. Şahitsiniz yine düğünü hatırlattınız. <gülüyor> <gülüyor> <Peki>. Evet destek <gülüyor> projesi destek 13. radyo günlerinde bu sözü de aldık. Şimdi evet. biz şöyle tanıttık. Balkanlardan Beyoğlu'nda bir arka sokağa e, Cümbüş <gülüyor> Cemaat dedik. <gülüyor> Ve bir şarkıdan da <gülüyor> alıntı yaptık. Galiba Ufak tüy aldık. Üçüncü şarkı da oydu. Hazırladığınız. Yanılıyor muyum? Neymiş acaba? Hazırlamamış benim. Gözler Neymiş açıldı? Şey mi? Sahnede cümbüş. Bıktım. Bıktım dünyayı. Ah, onu hazırlamamıştık aslında. Evet. Ha? Belki bir sürpriz. Olur. Neden olmasın? Olabilir. Olabilir. Ama önce şey telefon numarasını hatırlayın. Missyon. Mission adam. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> 0221 343 41 41'i arayarak ya da acikradyo.com.tr'yi tıklayarak bize katılabilir. Açık radyoyu destekleyebilirsiniz. Evet, Cümbiş cemaat, Cümbişçiler bizlerle beraberdi 13. radyo günlerinde bir kere daha çok teşekkürler. Biz İyi teşekkür için. ederiz. İyi ki geldiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Benim kafam karışıyor. Gidiyor mu? Bitti <gülüyor> <gülüyor> e, çalabiliyor muyuz? Çalıyoruz. Evet. İzin aldık operasyon masasında. <gülüyor> Öyle mi? Hımm. Tamam. Şey yapalım mı? <gülüyor> <Okay>. e, <gülüyor> Ömer Şahin şey. diyor ki bu kadar stüdyo kurduk bari iki parça daha çalın diye. Didem gençlikten çelişkili ifade gönderdi notlarda. Şöyle olabilir. Edildim. Şimdi bu şey e, demin söylediğimiz helvacı şarkısı çok enteresan. Yani Hı -hı. ne kadar eski olduğunu tahmin edemiyorum. E, yani tam bilemiyorum ama şey güzel. Evet. Sözlere pek dikkat çekmeyen bir şarkı ama bazen oturup biz tabii çok defalarca söylediğimiz için ne diyor bu şarkı diye tabii ki düşündüğümüz <gülüyor> için bizi çok şaşırtan bir şarkı. Şey ilginç, Onik Dinçian bunu e, yıllar önce Amerika'da kaydetmiş ve İngilizce sözlerle kaydetmiş. Hayvacı Evet, Hadi. bu kayıt bize ulaştı bir şekilde ve biz de şimdi şey o, nasıl denir ona bir saygı duruşu olarak bu şarkıyı kaydederken, albüm için kaydederken en azından bir kıtasını onun okuduğu İngilizce şekliyle okumak istiyoruz. Hı hı. Çok güzel bu şey e, aklıma şeyden geldi. Açık radyo ile ilgili çok sevdiğim bir şey. Ara ara Can Yücel'in sesini evet. işte daha kaç e, köyden, köyden kovulsun insan dediğini duyabildiğim için de e, hı hı. hani se, Açık Radyo'yla ilgili sevdiğim şeylerden biri de bu. Bu aç, söz konusu Can Yücel olunca yeniden söylemek diye bir tabir evet. e, var. Kesin biliyorsunuz. Çevirdiği Shakespeare'ler ve işte şiirler için yeniden söyledi diyor. Gerçekten hani e, baktığınız zaman <gülüyor> pek çevirmiş gibi değil şey olarak yeniden ee, söylemiş gibi evet yeniden söylemiş gibi e, o şey ikinci kıtası hep şey kurban gidiyor radyoda arada kalıyor ben izin verirseniz onun ikinci kıtasını <gülüyor> tamam, tabii. bir küçücük okumak istiyorum Çünkü sanki böyle tam da zamanıymış gibi. Evet bu bu zamanın şarkısı bu, bu. Bu zamanın şiiri gerçekten. Her zamanın şiiri çünkü. Şöyle diyor. Daha kaç yıl kök salsın ağaç. Bahar açıncaya dek. Daha kaç yıl kök söksün bu halk. Yerin bulsun diye hak. Daha kaç aydın ışığı görüp görmezlikten gelecek. Cevabı dostum rüzgarda bunun. Cevabı esen rüzgarda. Onunki kadar sert bir sesim yok tabi ama. <gülüyor> Yapıyordun aslında. <gülüyor> evet. <değil> ya. <gülüyor> ama o baya dayak yemiş etkisi uyandıran evet. şey. Daha kaç dediği zaman. Birazcık şimdi benzettim galiba. Böyle... <gülüyor> Bob Dylan buradan bir yerden sesleniyor gibi oluyor. Hakikaten. Evet. Her evet. söylediğinde. Evet onda hatırlamış oldum. Yayına da ufak bir selam olsun. Belki koyarlar yayına birazdan. Şey eee. Yine bir kıtasını İngilizce söyleyeceğimiz bir çok bilindik bir şarkı var. Boş vermişim dünyaya. Bu şarkıda ironik tabii ki. Hani genel olarak bütün cümle maaş şarkıları gibi bunun ironisi de eee aslında bizde yani biz sonuna kadar yaşamı, özgürlüğü savunuyoruz bunun için işte şey gibi hani o Orhan Gencebay'ın batsın dünyaya başlarken söylediği gibi daha güzel günler için batsın bu dünyaya demek gibi biraz biz de öyle bir ruh halindeyiz aslında o yüzden boş vermişim dünyaya diyoruz ee, yoksa yani malum yoksa durum malum yani. <gülüyor> çok da boş vermedik öyle bağlayamazsın o zaman hiçbir şeyi kalmıyor neyse buyrunuz efendim Moest vermissen, moest Thomas, Richard or Mary It's all a dream, it's so empty One day this life will end too You will get went too quickly One day this life will end too You will get went too quickly I don't give a fuck, I don't give a fuck I don't give a fuck anymore. If you want to stop your crying, you shouldn't give a fuck anymore too. I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck anymore. If you want to stop your crying, you shouldn't give a fuck anymore too. Bosch vermis je, bosch vermis je, bosch vermis je, duniya. Alarmen, niet meer, of dan sen de bosch van boşver duniya. Bosch vermis je, bosch vermis je, bosch vermis je, duniya. Alarmen, niet meer, of dan sen de bosch Size ve ağzınıza sağlık aynı anda günler sağlı. Evet canlı canlı biraz elleriniz dinlensin bir parça daha isteniyor arkadan ben o sırada oh, biraz okay. gevezelik yapacağım oh, okay. 0212 343 41 41 dinleyici destek hattımız onuncu radyo günlerinde tabii ki açık çünkü bu yayını sırasında da müzik esnasında da arayınız diyelim radyonun bağımsız yayını sürdürmek için gevezelik de şuradan gelecek e, iki sene önce de yanılmıyorsam bunu geçen senede yine o festivali konuşmuştuk kısaca ama Çanakkale'de e, işte Sianülle Maden e, aranmasına karşı olarak bir Ekofest düzenlenmişti. Siz de orada oradaydınız. Ee, biz de Özgür Kan davetiyle oraya gitmiştik ve az evvel çaldığımız şarkı e, çalınırken aslında büyük bir katılım vardı. E, o sırada o Ekofest'te bir yandan da direnişe katılan çadırlarda kalanlar Bir yandan da o soğuk havada dağda ısınıyorlardı işte boş vermişim dünyanın bu epey enerjik halinde. Ama birisi <gülüyor> e, konuyu çok yanlış anlayan e, biraz e, yaşça büyük bir arkadaşımız niye boş veriyoruz hayata diye sahneye fırlamıştı. Bunu hatırlayanınız evet. var mı? Evet. <gülüyor> Hatta sahne bir tepenin üstündeydi. ben böyle tırmanmıştı. <gülüyor> evet. biraz Bu şarkı o. biraz riskli bir şarkı hakikaten. Evet. Cümbüş cemaatin mesaj açısından onu da hiç unutmuyorum. Abi nasıl sakinleştirdiniz? Ben onu ben. Düştü merak galiba, düştü. <gülüyor> düştü. Kimyona çıktı. Ha tepede olduğumuz için böyle bir güzellik evet. Evet ama anlayanlar çoğunluktaydı. Yani bu şarkı büyük bir <gülüyor> coşkuyla karşımızda herkes dans etmişti. Evet. Eee Masas'ından Ömer şöyle... bize Aa Janger'in eşi Güda yücel'den selamlar varmış. Başımız Başımız güzel. Güzel. Evet. Şu anda evet. Buradan çok teşekkür ederiz. kendisine. Canlı yayının güzelliği aynı zamanda galiba. Ya. Dinlediği için. Peki e, biz az evvel teşekkür etmiştik ama müziğe doyamıyor. Belli ki şey. ekip ve dinleyiciler de benim doyamıyordur. Cümbüşlü bu Nevroz gününde. O zaman Halit Rezaki'yi çalalım madem ki istediniz. Hadi. olur mu? Hadi. Buyurun. Bakalım hatırlayabilecek miyim? Kahramanlarımız <gülüyor> bu bölümde. <gülüyor> Medim fiatunum rümtje. Ekmin, sjekeren, tuzunum zon. Gir medim bakkal, kasapta ni cheri. geldin, mageldi, nee steedimse. Kondo pene mee, nee edimse. Esfapleri met lu, minthanem ja, is er ten dat je ben, rahat urgonoum ben. Wacht hem dunia, is er ten dat ben, rahat urgonoum ben. Roem papa, papa, papa, Barot kan achelijk pittig kandunia. Ik kelimesini me sinny, odalarımızın to imantin, odaalarem bile. evimiz. 2. Dünya Ik yılları 25'indeyim o sıra. Peder koştu beni bu de İlk ciddi imzayı in de attım. ik unutmam. O soğuk niet günü in Ik Bıktım dünyayı sırtumda taşımaktan Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben Bıktım dünyayı sırtumda taşımaktan Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben Rumpa barumpa, rumpa, rumpa, rumpa, rumpa Sonrası yekinesak yıllar, peder bey rahmetli oluncaya kadar Emal Malbulk edince intikal Anladım En zor mesleğin Adıymış Haman! Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan Hayat'ın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. We hebben sırtımda taşımaktan. Hayat'ın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. hele mooie sırtımda taşımaktan. Hayat'ın yorgunuyum een hele mooie video gemaakt. We hebben een hele mooie video gemaakt. We hebben een hele mooie video gemaakt. We Aynen öyle. <gülüyor> hemen hatırlatayım çizivereyim. <gülüyor> bir de çok komik bir gün Edremit'te bir şey belediye meydanında konser veriyoruz. İşte şeyde. Sonra ertesi gün Hı. Facebook'tan bir tane mesaj geldi. Çok eğlendik. Çok teşekkürler. Çocuklarla bal balkonda oturuyorduk. Konserden haberimiz yoktu. Sonra sesini duyduk. Bu şarkı söyleyen dedek kim acaba diye bakmaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> diye bilenler <İşte>. bilir. <gülüyor> o zaman böyle sevinsem mi üzülsem mi bilemediğim bir anı oldu şey yapalım yine amacımıza dönelim. Dönelim. Ufak Misyonu bir da. özet yapalım. Neyros kutlu olsun dedik. Müzik susmasın dedik. Can Yüzer yüze çok güzel söylüyor. Ne söylerse dedik ve işte cümüş cemaat de ironik bir gruptur diye <gülüyor> noktayı koyalım. İronik bir grup. Evet bir de Cem senin başladığını da ben noktayı koyayım. Aynı çeviriden yine cevabı esen rüzgarda. Daha kaç toptan atılsın gülle. Harp toptan kalkınca dek diye de çok güzel bir çeviri var. Son bir The answer my friend is beloved and in <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz Biz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Telefon hattımızı hatırlatalım. 0-212-343-4141'i arayarak ya da AçıkRadio.com.tr'yi tıklayarak. Hatta bir e Bugün daha yeni çıkardığınız var diye yeni bir sinyal hadi Onu bir Onunla finali yapalım isterseniz. Şş. Şş. Şş. Şş. Arabaya bir... Araba aç. Destekle. Radyo aç. Destekle. Sesini iyice aç. Destekle. Arabadan in. Ne destekle. Sokakları gez. Ne destekle. Milleti topla. Destekle. Bütün malale. Destekle. Açıkı radyoyu. Destekle. Açıkı radyoyu. Destekle. Açıkı radyoyu. Destekle. Açıkı radyoyu destekle. Açık radyoyu destekle.